and then Yünlü marifatla modern bayatlara içinde <gülüyor> işte, tohumsuz çevre olsun, devam etmesi kabul edilmiyor. Bu şu meslekle gelmiş, tohumlu olan bütün para que agora existe para os alunos alguma coisa que nós estamos fazendo para para entre mim e você mexer em algum ponto novo e redefinir a gente direito tem isso já poderem fazer isso fazer ...beya tarafından dersimizin denilenler için... ...hanımlar dolandır. O da saat bir ağzından... ...kazda kareti, cümle... Yani her gün hangi bir kadın ki... ...zevki, kocası, bedençisi... ...kendisinizden hoşnut ve razı... ...içen... ...bölümüş aileye genelde gemide gemide 20 metre gemide girer. Yani memnun etmiş, bu memnun ne olursa bu varlık kimse bir zaten kendinde programlış oluyor Motorla bu belirli söylüyorum. Ben de bu konuda da olarak biliyorum. Dinliğin aileye önem veriyor. İslam dini, sınıfada tıpkata kurusunu yaşanlığa önem İslam dini, insanın yaradığı için neyse o yaradığı için ilk görüyor. Onu meşgul sayılmış, evlendeki cevaplı bir iş bulmuş evlenen de insanlara, kadınlara, erkeklere büyük cevaplar bağışıkmış ve kadına ve erkeğe bazı vazifede gülemiştir. Eğer sadece bir tarafa yüklese adaletsizli oluruz. İnsan hiç öyle yapmıyor Hem kadınlar hem erkeğe vazifede gülemiştir. Onun için bazı kişiler istihabı tek bir noktada bakamaz tek bir noktadan denk etmek isterler. Genel hasta İngilizmanlar'a İslam'ın sattı olması dolayısıyla dünya üzerinde herkesi İslam'a rahmet ettiğinde İslam'a kusurlar görüyoruzlar. Nasıl bir kusur nasıl bir kusur buldunlar? İngilizler, İngilizler, İngilizler yok ama aldatmak zorundayız. Yani İstanbul bazı şeylerini söyler ki şeyleri peki şeylerini söylemezler. İngilizler kusurlar. O böyle bir şeylerde İslam'a karalanlaşmasın, güneş kısımlarına da var, kötü çalışır. İşte onlardan gerisi bu yani bir teşviklerin İslam'la yeni uğraşıp, yerinde, bu, İslam <gülüyor> Yeride, <gülüyor> de onlar da bu İslam'ın aynısında değil, yazdıkları, vakit içinde değil, tördüleri dokun, baksak havada para, verir, işte para İnsanlara para verdik. İslam ayet ettiler. Yani, Onca demişler. Onlara yanlışlar. Efendim, İslam'da kadın mağdur imiş. İslam'da kadın mağdur geliyor. Hayır. Hayır. hayır. İslam'da kadın korunuyor. En güvenliği korunuyor. Hatta Peygamber'e kadar İslam'ı Allah'a göre etken birçok akış içerisinde ve kadınlarımıza bir mahvede ettiği nasıl yerleştirilmiş ve daha özgürsündeler <gülüyor> de, bir paragraf kadınlara iyi davranım de sosyaletlerden dolu derdikten kadınlara üç kadın tek kocasına dinam edilebilir. Neden? Yaratılmışlara göre Kadın hakikaten alıyor. Eğitimden kolay işlemi yok, işlemi yok, rahat gezemiyor, dinlenmesi lazım, ikrar etmesi lazım, sık sıklıyor Doğu gençler sonra 30 gün gezemiyor, ondan kadar işlemi yok, evlenmesi lazım, ufaklası icra ediyor, işlemi yok, ufaklası baktığında, o da bir işlemi yok, ikrar tarafından verilmiş ki, Allah veriyor, o yani bu böyle insanlar diyorum. Video görüşüyorlar yaralı kısımdan dolayı. Onun için kadının yaralı için iyi davranması kadının dediğine beni takip edin diye anlatıyorlar. Yaralı kısımdan her neye konu edecekler, oraya gidecekler. ki kadınlara iyi davranın. Kadının koruyucu. Kadınların önüne gidin. Kadın, infinity. kadın, kadın, kadın senin senin senin Avrupalı diyor, kadını ne yaparsın, isterliği ne yaparsın, İslam'ın kirliği, İslam, İslam kadını koruyor. Avrupa al. ne etkili tarihlerde, yani 20 yüzyılda 22 yüzyılda kadar ki tarihi bir içinde kadına layık olduğu değeri vermiştir, ne de 22 yüzyılda kadar. Daha önce kadına değerler demiş, miran idare icaret atıyor, o yüzden baba görürsün, ...maz sahibi olamıyor, hüküm sahibi olamıyor, seçim hakkı yok, seçim hakkı yok, birçok katılardan mazlum... ...ve kadına akış ve değerlendirme arasındaki ihtimaliyle kadın kötü bir yaratıcılık olarak düşünülüyor. İhtap, İhtap adına ticaret akı verdik ve yakalarınızı izleyildi... ...Takirte Hatice Aram'ın ulanıydı. Kerman çalıştırıyor. bir taktı iraz hakkı vermiş, demek ki ailenin işi bile, kadının ayrı olabilir, erkeğin ayrı olabilir. Bir çok hürriyetler kalmış, hatta o kadar aşırı hürriyet kalmış ki İslamcılar kadın sensinin veremeyeceğim gibi oluyor, çocuğu süt vermeleri, müteşekf tutu yapıyor. Doğru düzgün bak kadın çocuğuna, deniyor mu? Efendim, şu ne olacak? Efendim, yine yüzü alacak? Yani yani, o kadar Kocası, közeye yapacak Yani, bakma konusresi, kocada olduğu için, bakma, hep o közü yine doyuracak, benzeyeceksin, yenileniyor insanda. Yani, işbar etmeye hakkı yok. Bu kadar bir bileyim. Sonra, kazıda, dış mayarası, sırrı sıralarında, neyiz genelde? Sen çok havalı alınacak diye bir de, şey işbirliği Ben buradan arasında bak, ben dışarı çıkarım. Çabukla dolaşırım, ağağına dolaşırım, kudundan dolaşırım, sıcakla dolaşırım, derdelerim. Efendim, eve kadar da siz e, neyse, efendim, gıda neyse onları yemin ediyorum diye, ben de Hangi dairci? Bu dairci. Alkma da artmış. Kadın savaşı hiç çıkıyor, engek bir sokağa çıkıyor. Kadın nereye gitti? Bencek, nereye gitti? Ben gideceğim. Ben bu yaşayı geldim. Devlet sayesinde Çalışan kadınları biliyorum. Çalışan hepimleri biliyorum. Doğru bir kadın çalışmakta memnunum. oldum. Aa, ah diyor, kesinlikle evimde şey yapamıyor. Ben de, konca olan, din adamı olan, çok terbiye eden, şey, bir hakikaten meclureler tanıdım. Ekran bu olan muhabbeti Yani, Kaysiyetini rengiyle ediyor, namusunda da rengiyle yapıyor. 12 küçük düşülecek, yüzünüzü zarf edecek, yapıyor. Demek ki el fikrin arasında, icra-i bir hayatında, memuriyet hayatında, doğru, anımanın, aşamakta rahmet etkisi daha büyük oluyor. Elbise sorunumuzu yüklenmiş. Elin rengi için... Evet. Candişleri de Yani bir yani geldi mi, Bugündaki hangi toplulukta olumlu olsun? Yani cahil erkeği toplaması olsa parti toplaması yoksa birisini başkan seçmiyor muyum? Seçiyoruz. Toplaya başkanı seçiyoruz. Konuznet yuvarlıkları seçiyoruz seçiliyor, İkafetler seçiliyor. Başkanı seçiyorlar. Yuvarlıkları yerini alıyor. Ondan sonra toplaması başlayan, Bir ikinin ayrı olması olmayan toplulukta güzel olur. Hepimiz eşit olur. Hepimiz eşit olur. Karakterin devri olması. Onun için, bugündeki hem askerlikte, hem politikası, hem ticaretlerde, hem ticaretlerde, hem şirketlerde, hem evet, devletlerinde hem canide, hem devlet direkçinde başarılması Kim başar olsun? Dışarıya gidip bir yapacak, çatayacak, çam alacak, çam alacak, fazla su yerinde, boyu, fazla su derseye başkanlık verilmiş. Kadına da seyrede iş yaprak verilmiş. Sen de söz döndürürsen diye, ona da verilmiş, sabır verilmiş. Saatlerde, saatlerde bir örgü bir şey Yani erkek yapsın desen patlar ve evet. O olur, böyle yapma yapar, akşamlar kadar boya öğret, gün öğret, şunu yapar, bunu yapar, yaratmış O bakımdan, Kadın her gün dönüştüğün için Hocam sen olursak hiç kendiniz bölüyor oluyorsunuz. Hayır! Gelmiyor, siz, bir ön için Bilal-i Alhamet'im Hayır kelime Sen rica arıyor Alhamun ve Başındadır Onların işlerini öğretmekte, görmekte var Tamam, bu böyle olunca Kadına da efendiye İklar varışı oluyor En azıcık değilse Aslında diye bu hafetler uyum ican ediyor. Eğer bu uyumu sağlayıp bu uyumu sağlayıp hocası Allah senden rahatsız olsun diye bak. Ben o maskez'i emlak ediyordun, sen beni ne kadar harfet ettirdin, Allah rahatsız olsun diyebiliriz, demek azıcık Aman ne olursa ya bilin Allah, bilin Allah, zaman korkuyor. Orada bir halde. Hatta peygamberle bir sürü bir şey İkincisi bir kimseye secde etmediyormuş. Gerçekten TKP'ye karşılaştırmak için secde etmeye kalmışlar. Bu vallaha TKP'de bile yok demiş, karşı olmuş, secde etmediyormuş. insanın insana secde etmesi olmaz, secde etmek ama... ...eğer bir insan bir insana secde olsaydı... ...kadının kocasından secde etmesini emreder, Ama böyle bir şey kaldı. Ortaylı kadın kuruluşa şifresiz değerlendiriyor. Bu da kadının kuruluşundan gülmet etmesi gösteriyor. Demek ki bu tarafta gülmet ve bu almanın kredi tarafından da Koyma, İmanyet, Gömertlik, Bakma, Senatçı, Ormanlar, Üniversitesi ve Anayi ve Haksınlık Bu halde haklarına yetince sağlık için, için, için, Avrupa'da ilk bakışta güzel gibi gömle, yalnızlık gömle, biz Avrupa'yı gördük. Avrupa'da yaşadık. İçinizde de, yaşayan, de Avrupa koyar, altı. Altı sahip, altı Avrupa'da yaşadık. Ben şimdi biz Avrupa'nın dış boyaklarına aldık. Avrupa'nın dış boyaklarına Avrupa'nın dış boyaklarına aldık. Avrupa'da eşitlik geldi ama var gelmiş, babamı yüklü, kimseyle Geçen gün, şeyden vardı, Yani Türkiye'ye gelmiş, Kanada'ya ilk anıyoruz birer hafta. Kanada'ya ilk anıyoruz birer Bir Alman, Türkiye'de diyor en çok insanların bir milyon defasında, manevi işi başlarken öyle. Adan'lıca bir milyonla, Evet. Yani taşını toprağın varlığına dağılır o vası da insanların ahlak yapısı, sosyal yapısı yani psikolojik ruhlu yapısı, sosyal psikoloji ve belki psikolojik akımından beğenmiş. Gerçekten öyle evet. İslam'da kardeşlik var ve sevgi var. Kardeşlik var. Kardeşlik var. Kardeşlik Efendimiz tabirini sever, çocuk büyüğüne, büyüğüne güven eder, büyük gücünü sever. Efendim hoca, kalemesini, kalemesini sever. Kalemes hocasının adıkaya, İhtiyatların iki tarafını, dengelerle, İhtiyatçı'nı ne olur? Kalemes kocasının karşısına, elinde kalan beyler, ayak ve çileceğine çıkar, masasının üstünden yürür, karşısına ayak ayak üstüne atar, Çigarasını çektik, kaçar mı? Korkuncuk açsın, Neden? İzzam bitti. İzzam bitti. Ne olur? Fikri bir köyü e, basar, bak, Hiç o tarafa Yani biz niye birbirimize <gülüyor> Biz adı o ölümünmesi bitmez miyiz? Biz silah kodakası İnsanlık yok, iman yok, acilet suygutu yok, efendim, üç yaşındaki o yok, on vaat veriyor. Görüyorsunuz işte, bugünlerde celeyen çıkmış. Sebep? İslam'ın bilmiyorsam. İslam gitti, işte okulda hayat kalmaz. Ölüler hayat kalmaz, şehirde hayat kalmaz, ticaretsiz bir şey kalmaz, yuvada kardeşler arasında kardeşlik var, her şeyde. İslam bundan yetiştirilmeli diyor. bunun farkında değil. Biz de farkında değil, yani bazı, milletimiz bazı, çiftli hakkında da bunun farkında değil. İslam'ı da İslam Ve İslam gösteriyorlar. İslam gelişmektir. İslam farkındır. İslam etrafı yavaşçıktır. İslam, İslam Peki alman altımızdan ne ortalar? İşte altın var, manzara güneydi var. İslam'ı altınızı var, manzara güneydi var. Bu duyuyorlar. Var mı bir Türkiye'nin en büyük masajistik yeri işlemleri neresi? Diğerimizin Bursa, Konya, Konya Tantuz ve ilk başarı indah edici asanın işlemleri düşün. Buralarda böyle neden? İslam teyitliğiminin zayıf olduğu insanların masajistik geliştiği yerlerde bu gibi hastalıklar çıkan asıl tedbir, Kürt'ü kendim. İyici ve mimari yerleştirilmektedir. Osmanlı bunu yapmıştır. Korkoca Kısa Dora'ya sahip olmuştur. bu bakımları değişmemiştir. Korkoca çekilmiştir. Onun için gidelim ki hem dünyada ahledecek. Hem de ahiret sahip Hem bu dünyadaki huzur ve rahatlık. Ve diyebilirim Sayın Yürüt Umar bir ölçü. Ne kadar Allah'ın mümendisi yapacağız? Tatlı tatlı yaşam hem de annesindeki evlendiği zahide ısrarıdır. Allah bildiğin bu büyük nimetinden bahsediyoruz. Size bu büyük nimet geldiği çok küçük arkadaşlarım, hanımlar bir yana görmek istiyorsanız, Allah'ın kalamını öyle emri yok, İkinci yine, etersen, ilgili, iki tarzı şerifle Zahmetliğiyle Seraşar'a Seyitlerim yok etkilerine Uldurum dedikler ki Değerlerimizin Büyükü, her bir kadın Ki Başına Saç ilave etmiştir Saç, saç Her bir, bir kadın Başına saç ilave etmiştir Evet kendisinden O genç saç ilave Bu onun ziyaretleştirdiği bir şey değil, yalandır. Yalan çırptır. İstaf yalanı sevmiyor şey ya, yalan bak. Saçın varsa var, yok da yok. Feruk var. Bak, bilmem ne yaptınız? Sözü büyütme, görmeyiz, Bu teklif kardeşim, peygamber kardeşim, Allah'ın hak olduğunda gerçeğe ait şeyleri söylüyor. Şimdi birçok kadrında feruk var. Efendim dediğimiz, feruk veya sana ileride şeyi şey vardı. Yani bunu bilir ya Bir de kıyametler yakın zamanında, adil zamanında kadınlar... saçlarını seveciler gibi gibi kabarcıklar diyor yani O zaman yok. Şimdi çeşitli ilaçları... kullanıyor diyorlar baksana. Kabarcıyorlar, kabarcıyorlar. bir kapağ ortaya çıkıyor. Gözlerden yapılıyor böyle. Onu da test ediyorlar, üzerinde Fakat. Diğer pasiyanın ardından, numarayı öylece cildde, evet, cildde yapması lazım. Böyle yaralı bulandırma konusunda, daha farklı şey da, bir şekilde, daha farklı bir şekilde, daha farklı bir şekilde, daha farklı bir şekilde, daha bu boyutu, o anı, o anı, ilk önce ben, muhtemelen bir noktayla, bir derkinle bir kopya, güçlü bir devam, bir kadına en çok yakışan saatinde, saatinde, saatinde, no yani bir adet namaz Vallahi yokmuştur. ile saatinde, 1 Yani biz bak bu cami dolusu evlilikler, kadınlar büyüksün, cami dolusu evlilikler, bir büyük çocuk olsun. Veya büyük, büyük olsun veya orta bir Şöyle başka şu anda dövdücük başı namaz başı şöyle homunlarına en güzel kadın oluyor. O da ülkenin işte hakkında görüyor musunuz? Yeni ilerisinden düşülamak oluyoruz. Yine vartı seçim koyarmakta başörtüsünüzü söyleyip abilerimizin başında evli açtığınızda herhangi bir Onun için kadınlar kendilerinden başta süs varamasınlar. İstihar süsleri en güzel. Müslüman En güzel fethi oluruz. Düşman oluruz. En güzel erkek Yani o zavaz taşörtüsünden başlayınca berberin süsülamasına bekliyoruz. Süsü bir şey diyoruz. Ök o boyunca 8 ay aracılıkları örtüyorlar bir hangi yıkıta bir şeyler başka bir şey bir şey kadın başını örtüyor arkasından şöyle fıt diyor yeri, hadi saçını görmüyor ne o da çok güzel bir şey saçını örtüleri örtüleri ne diyebiliyoruz? Güzel oluyor güzel oluyor evde uzun kesmiş sen azından yıkmaç yapmış, ilimden yıkmaç yapıp evet. her atışında <gülüyor> Kime görüyoruz? Sen nasıl bir kadınsın? bunu yapan Avrupalı, bu işin şeytanlarının peşinde onlara namus görsel bir şey var mıydı? Senin, senin Senin göstermemek gereken <gülüyor> yerine yani. ondan göstermekten ondan Onlar gözlerini açarlar, sırtları açarlar, bacakları açarlar. Onlardan uzaklanma, ağırlanma, gittiği için, iman kazandığı için her Biz, onları Bizim örtümün güvenciyimizi, güvenciyimizi arttırıyor. Erkekler, kadınlar, kadınları ilan ediyorum ki, en güzel siyafet, en güzel kuvvet, süssüzlük Yani yüzünü boyayan bir kadınlar, erkek iyi güvene bak. Seveye bakmaz, uzasınlar mı? Yaman koyuyor, ya daha kırmızı da güne oluyor. Uzağını boyuyor, daha güne oluyor. Uzağını boyamazsa daha, daha Saçını, daha saygı, Saçını daha saygı değer, daha değerli olmuyor. Saçını daha saygı daha değerli olmuyor. Birçok kılcağız var. tercih edemeyiz. Allah'ın hikmeti devre vermiş. var. Büyük yaşında, 11-12 yaşında, kaba düştü, kaba 14-15 yaşında gelmeden hop, evet. Neden? Allah'ımız tübbelini açıyor, kesin tübbelini kapattınız. O süsleniyor, süsleniyor. Haa! şaşkın durursun? Sen evlenmeyi koca bulduğu için Ne mi Al, süslenme kadar, en az süslenme kadar, süslenme kadar, koca ver diyorum. Tamam ne? Öbür taraftan olan Evet, farklı olursa önemli ama hangi kadarını geleni Demek ki Allah'ın yolumu, Allah'ın emridir, Allah'ın emrini Umarız sorguluyoruz, Allah'ın emrini tutuyoruz. Meğer bir alıyoruz, yiyiden, hem bir hem ayneniz yerinde. Bir yerde Onun için Allah size alıyor. Allah yoklaştı beyin. Sebebi yoklardan, harlerden, bulgilerden, e işlerden, izinden, tanım, işlerden ve kişilerden demedik üzere bulacağız. Paran kazanmak için tutulan projenin balon daha güzel. Kaçılar başka bir iktisat teorisine daha edecek. Bu şekilde ortaya konulan daha güzel. Yani elde ettiğin sebebin hiçbir yerin, bir takip edersin. İğrenizde takip edersin. Daha yükseldi. Bunu her bir biz böyle bir, Bu böyledir. türlü oranda sen de kavuşmasını Bu da bir tarafını alıyorsun. Sen şey de bu kardeşimi yapıyorsun. Ama bir süre kadınlara iyi gözüye bakıyoruz. Böyle, bir bir gözü böyle bir kadın görmüyoruz ki midemiz ve de, bu herhalde makke bir olumuyor diye her bir bakıyor. bakılmıyor. O zaman başkasına akıl satmak için. Şimdi siz için de geliyorum. Eşi yuvâ, yedâ müştüven belven, alâ uûlen, sesavvâhu teâlâ Ve ey imâ rûf-ü'nün, atta müştüven alâ lûbî, atta-fâullâhu ve ey imâ rûf-ü'nün, sefâ müştüven teala Müslümanın samiminde Ebu Sayın Hazretlerine edilmiş, Peygamber Hümet'in Peygamber Hümet'in İbadeti İbadeti Şükhane-i Aleyhisi şöyle her bir Müslüman ki, bir şey kökü bir Müslümana çıplaklı övüşlü zamanı giyecek bir şey yok diye bir eti yiyecek de Allah da ona cennetin yeşil cennet bundanından giydirmiş bu kardeşin çırpak, yiyecek, kardiyon, uşanacaklar yok diye olan hendis-i ikramette gel bakalım. Efe'nin güven bulup, sen de bu kardeşin dünyada bu yigamı yaptın, sen de sarılacağı olarak gelin, kullerin tek bir şirketi sözlerinin vekillerinden kulleri, eşi, eşi, kulleri bakar, o külleri giydirir diyor Peygamberimiz. Ne cevabımızın ataba, mutluluklar haberi duyuyoruz? Aşır, bu ilk yeri düşmü anda, Yere geliriz de Allah sahabı cennetin meyvelerinden geliriz. Eylül bakımlığında kaybettikten herhalde olayın tutamış köyü kürtümada evet, her, her günür suları giyelim. Su ikram eder, uzunluğunu gidelim, içeririz de, birader köyü de Allah'ın saygı arasiyeti de ona rafi bir maklumda cennetin yani, cennetin Birinci kavşak burası. En zor geçti. Yani bir insan bir şey yaparsa, en ceza, onun bir şey iş yaparsa, dünyanın altındaki karşılığı ona göre olur deniliyor. Yani hem burada dünyada buna girelim, kesin sen bu yarın burada yemek şehrin, ben hazırım, cennet çekmeyi orasından yiyelim. Sen bu dünyada burada sürüçlisin, ben bir nefesim şağ Efendim, işe verir, bir anlamda o kadar Bu ne demektir? Nokta nokta nokta nokta, nokta Yani, bunun ektane, ne düşünürsen bir müslümanın, eğer bir pahalatçı, eğer bir ihtiyacı, sen bu bir karşılık yani o ihtiyacı gidecek bir şey yapıyorsan Allah da senin adiline ihtiyacını giderir. Allah da sana o ikramla, mehtem, ikramı beklemek için alayım bunun zıntına gelelim, bak sinem Allah'ın kesim simbiyahu görmücü başlar, iki başlar namaz kılıyor, cesazından kılıyor orayı gidiyor, cesazından kılıyor aklı başlar, kalbi başlar, görmücü başlar, gözü başlar, uyudu başlar Efendim evet, seninle konuşması başka, arkandan davranıyor başka, tamam mı? Müraci, yavancı, münafı. Ne yapar? Allah'ın nasıl ceza edebilecek? Göra, hafif etse. Gitip çekip, gitip çekip, gitip Allah! Hep evet, değer, cennet köşküleri. cennet bahçeleri bulduk. cennet kokusu uzaktan cennet. O münafıkta, o münafıkta yalancı da tevezleniyor. Oradan, hadi yüz geri döndürürüm, Allah'a emanet olun. Yürüp, Şimdi o insanlar derdik ki, yarın biz bir cennetini göstermeden atayız kendine. Şimdi benim kastetim, haklı içinde. Yani ne merak eder ki, gelmiş diye tevezlendim. Ben hiç istedim. Sen dünyada böyle yaptın Göstermelik iş yaptı ya, onun için Allah'ın karar verenizlerine, aferin de sana, cezayet öneriyor, ne muafirini görmek istiyorsa böyle muamele edelim. Allah'ın bize nasıl davranmasını istiyorsak, nasıl mükafat vermenizi dünyada o da karar verilir. Ayrıca benim Allah yanımda, Allah gittiğinde verildiğin makamın ne? Ben de bu zaman. Gel, yanım başına sana söyleyeceğim. Verir, sen bize Allah'ın yanıza makamını şudur ya. İşte bu oradan uygul olur. Afer'e kadar uygul olur. Yavrucu de söyleşecek için. Teyrat Ertesi'nin ölçü veriyor. Diyor ki, senin yanında Allah'ın Aa, bu ne demek? her ne demek? Yani evet. sen evet. Allah'ın üzerini tutuyormuşsun. Allah'ın içindelerlerini yapıyormuşsun. Allah'ın bu herhangi bir evlilerini şey, tutup evet. almanızı, musun? Sevgin ona karşı dönmüyor. mu? karşı muhabbetim var mı? Resimden karşı, elinizin, var mı? Var, var, var, var, var, var. Tamam. Anı var. da sana mekafatlar. Evet. Bunlar yok mu? Yok, yok, yok, yok, yok. Hatırda getirmez. Fırağı da okumaz. Peygamberler bizi bilmez. Cahiyi sevmez. hoşlanmaz. Sakamdan temmeler eder. Bir göz kürükler. Öyle var? Yani biz iki arkadaşımız yerleştirdik şey mi? Hadi bakalım hocam, de bu hisseler sürmüyor. Bir de ikerinde Kızılay'dan arkadaşım da sürüldü. İzraatçı Gidip, o da böyle bir bir şey, içinden kapağın sopa sopa, o da bir şey çıkarttı, mis şişesi çıkarttı, kapatmıştı, içinden kılıç gibi çıkarttı şehrin sopasını. Çünkü her zaman yavru meyveli koku oldu. Yani biz de her Allah olsun. Yani bir şey yapıldı. Bir de hem Şimdi sencenderden sizlerle dalga ilişkiler, anlayıp dolayı. Sencender de sizlerle, Hacı Selamünaleyküm, Allah'ın saygı da bir Ben onu biliyorum. Yani bizim kokumuzdan, bizim kokumuzdan dalga ilişkiler. Tıp fakültesinde herhalde gelmiş, dershaneye oturt. Dershane almış. Yani böyle Av samen ab praying, woo özellikle beni ondan keserken Hocam foundation bir örneğin gülüyor ya bu konceptu demiş, nerde yapılır konceptu demiş Aram kaedeli birisi algılmış şey, gerek yok hani Aram dünyada yolnağlı gidiyor sonsta estar mati ne ise kok pocz Guardin yaven programı burada birç Nej'den verenmiş Hani arabaların da böyle çok farklı kokuları ya yani, ne ne biçim şey var ya kadınlar bile kokuyorlar ya yanlış biliyorsun profesörüm kokuyor dışarıdan herkesler Eğer bir kadın kokunuzu duyduğunda dışarıya çıkarda başka erkeklere onun kokununu duyar da Allah aşkına nerede bu işi? şurada görünüyorlar. Haritasın en güzel argüntü anıyorlar. En bayıldığım argüntü. Biz ne yapabiliriz ya? burada yürüyerek gideceğiz. Hala burada kokusunu alıyoruz. Hala burada gidiyoruz. Ama ne güzel kokusudurlar bu var. Olmaz. Evet, yani beni etkiliyor. Gözümü Efendim, Ondan sonra sonra da geliyor, diğerden bir ürün alırken korkuyor, herkese korkuyor tamam, sen olmama korkar, olmama korkar ondan sonra ödüle bir zeynepsi yap ondan sonra sen bu işle ayır bekle, veren geçecekler efendim, yuvarlarda sahibetle ne kadar sen ne kadar şirketin için? olacak. yani okuluşlarında, ben medeniyet pınarına cinayet verilen bir dedi, sağlıklı öğrencilerle ayın yani bir göre bir programda her günlerde sürekli içeride Para ücreti içeride Kadın üyeler düzenlemek için görev alacak. Eee kadın derneği teşkilatına için sabah akşam dinleniyoruz. Sabahlar akşamlar kadar bir zaman dinleniyoruz. Herkes kendi O ayrı bir adet. Bize düğün var. Ne bir şey var? Siz hatırlayınlar. Sen mütman olacaksın. Sen mütman olacaksın. Ben mütman olacağım. İkimizden Allah'ın yolunda yürütüyoruz. Allah'ın seyirini yürütüyoruz. Zeyneper Efendim için gündemize uyguluyorsunuz. İlkiye Hocam, ve yani bizi ayırıyorum olduğuna göre, gücünle etkisi ihtimalle. Onu yöntemem, onu yöntemem. Hayır. Onu yöntemem. O ayrı bu işlerin işine girdiysen o yolda. Başka bir tanesi. Şey. İskal yolu. Casi, kültörü, israfta yürüyeceksin. Ocağın kum var. Ortası, ağaçlıklı, çiçeklidir. Devletin, bir de zor zor gelene gidelim bulmak. Böyle doktor uyuyorsa, Kişi tehlikeyle beraber yapmak Artık Artiste beraber, film de benim aktörüm sererken aktörlerle beraber. Yavru sererken da beraber olur. Elbirler, eşit bir şey, ile beraber olur. Onun için İslam'ı ser, Müslümanların ser, İslam mülkesi de bir beraber olur. Allah Allah! Ekimden şüphan edersin. Mahsede, mahsederler de duyduk yine böyleyiz. Günlerden her bir katılım üç tane çocuğu abireye dönüştür. Üç çocuğun acısını çeşitmiştir. Birer de birer de ödümeyin, birer de ödümeyin. Bir de ödüm. O değerli olanlar. Haa. Bunlar olan cennetlerinden birer Yani o kadın bu acıların dünyada taktik olduğunda Allah'ın Allah, cenneti atma, adreslerinde göstermez cennetine. Biri sıksın, Allah veriyor, Allah alıyor, karmazı, çöker basılmasına öyle önemli, aşırı, aşırı yolu, isyan etmektedir yok, raydan çıkmak yok, dolayı bakışanak yok, konuşuracak, ne olacak, herkilerinden cennete girmiyorlar. Birincisi, başka bir hal iş böyle devrem verebileceğini şey buyurduk ki, üç tane çocuğu böyle cennete girmiş diye buyurunca, birisi, kastelenin hikayesinde, iki çocuğu veren Genelde girer mi? Şöyle bir çözü belirmeyiz. O da geçecek gelin. Şöyle uzaklar için öyle Allah onun onu İki çözü ölen Bir başka adam var. Şöyle bir çözü ölen de geçecek. Bir çözü ölen yani de bir geçecek. Yani bir geçecek. Bir çözü ölen de geçecek. Hemen bir çözü ölen de geçecek. Bir çözü ölen de geçecek. geçecek. geçecek. Allah, Allah Bizim bu çözü <gülüyor> Devamlı piyadelerin geldiği bir ...sakirle, her zaman, her zaman baklılma görev olmuyor. Bu hayatın bazı günleri güneş oluyor, bazı günleri inançlı oluyor, bazı günleri zorluk oluyor... ...bazı günler bütün güne oluyor, bazı günler sevişli oluyor, oluyor, oluyor. Hayat, hayat! Her şey olur. Bazen insanın çocuğu doğar, bazen çocuğu. Yapılır, istirahat oluruz. Allah'tan imza, imza ve inna ile ikna etkisi Allah'ın dolayı ile Kim bunu her etkisi de cevabı tazelenir. Eskisi de başına geliştirdiklerdir. İnna ve Her etkisi cevabı tazelenirmiş. Onun için Allah'ın sizin olayı Yani Allah bize her gün nimet verirken, maşallah görev verirken, böyle yani, sıra tabi edilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebile o da bir kadar ilginç edilmez. İlk defalarında çıkacak mısın? Hayır. Müdür müdahale de çevirilemez. Şiir günümüzde de kötü günümüzde. Nimede erdiğimiz zamanda, iptal olduğumuz zamanda, iptal olduğumuz için, şapk edeceğiz, bir kutu ölü oldun. Allah'ın kullandığı için bir kutu zaman geri Allah'ın hükümeti, birazın önemli. Eğim ağrısı bu kadar mümkün her bir kadın eminle, çocuklarının ilgini olmadan bir hafta dolanıyor. Çocuk bilmiyor ki bu oluyor. Şarkıları Işte veya e, zaman, bir zamanlar gelenlere bak bunda ne gibi var. Evet, kolay söylüyorum. Yani diyor Allah'ın zatında, kütüğünde böyle. Allah'a bakacağız bu müjdelerle. Evine Allah'ın kaderine görese, elbette kütüğünde var bu. Fakat bu aslında bir yalan var. Hatırlıyorsunuz. aynı O bizim anlamamız gereken yerlerden ...ben bu için gitmek istiyorum, bunu misin diye sorgulu soru artıyorsunuz, matematikçisi büyüktürmeniz... ...kim herhalde de o da öğretmeniz... ...haberi olmadan bir yere gitmeniz... ...haberi olmadan bitince hiç eve alamadık... ...bugün güzel şeyler e, birisi... Şey. <gülüyor> ...bir arkadaşımız anlatıyor... ...bizim diyor, evin sokak kapısının arkasında korkmak var... ...Allah <gülüyor> Allah... Sokak kapısının arkasından sokmak var. O nedeni? Kapıyı içeriden annesi paspaspas sokmak diyor sokmak deyince içeride olup kendisi annen de Anlıyor göre gidiyor. Yani kadın yani, sokağa çıkıp da biz deyin hadar neredesin yerler bilmem ne? Ağrım çağırsa Duyar diye Duymazın diye, duymasın diye kadınlar da takla <gülüyor> takla tak, tak, tak, vurulmuş oradan haa ben de dinamıyorum haa ben de dinamıyorum haa ben de dinamıyorum etikten böyle çünkü kavla kadında ayaklarının altına geçe koyar kardeş baktıkça sesi duyurmasın diye. ayağının sesi duyurmasın terbiye ediyoruz kadın Karakasındakilerin yüzünü kaldırıp gözüne bakmaktır. Kadın çarşının ordu olup gelmez. Arka kadar ödeyeceğiz. Hem yüzüme deyi Benim çocukluğumda kadınlar çarşıya çıkmadık. Kumaşı, evvelik makineyi, evvelik her şey erkeme. Maçmalı birçok da orada. Kadının çarşıdan dolaşması da iyi. İngilizce kadının birisi giyiyor. Etelere elinizi buldurdu, bir ne Biraz daha kocası gelince yani bugün de her zaman aynı günler, aynı günden bir gün değil. Yani her gün de farklı şeyler var. Yani her gün de farklı şeyler Şimdi biliyorum, yani, bile, bile. Gözeyden, herhalde, bir kadınlar, ben bu kadar olduğumdan beri direktörlerimle her ne endere takip ediyor, kadınlar, erkekler bakıyorum. Ben ben ben ya, yani bakan Yani ya be, sakın bana laf atma. Şöyle, sen telefon Ben dokunmak istemedik. Sedir mahvadan tartışacağız. Örümbe sen şöyle düşünmedin e, biraz yani, <gülüyor> için e, geçir, yani, göndüm, Bir hak erdiğe geçer, ben öyle. Erkeklerin bununla Her şeyin bir sonu. Ö ö bakıyor. Ya çekti bakkar'dan ben seni o kadar yani. O bakacak, yani şey olsa bile Bakmaması lazım yani. Sen bakılmazdı. Şimdi bu yüzden gelişti. Derdikten, başlıyor. bazı derdikten görüyorum maşallah. Derdikten başlıyor önünde. Nazız gibi yerini Kadınlar görüyoruz. Boğaziçi'ye okum projelerinde. Derdikten başlıyor. Derdikten başlıyor. Derdikten başlıyor. Derdikten Allah'ın şükrünü ederiz efendimiz. Burada bizlerin yaşadığı bir. Bizler şeylerden şey kadar kadar kadar çıkmaz. Şey kadar. Şil mi kadar abi de dur kadar kadar kadar. Hiç bunundeki kontrolüde çarpılıyor değil mi? Açıldım söylemek lazım. Ben anlamıyorum söyle. Ben çok fazla geç yapmışım gibi. Hemen şeylere Bu temel bir gelen, bu temel bir şey. İnce matematik. Ha, 1.7. Bir ...kidememiş, kitabında kaydedilmiş, ...teyamlarınızı duyuruyoruz diyoruz. Her kim kul ki, herhangi bir kul ki, ...Allah yolunda yetiştirmek olduğun ki, ...gördüğünü diğer bir de, Ama için dosyayı bulunuyor, Allah için, Although, Allah için <gülüyor> bir de giderse, ...Nur ile kendimiz de, ona Yani Yaşa de mübarekler diye böyle melekler olan Sıpte e, ederler ve kahvetle geçirmiş. Cennet, cennet ne hoş araşır, ne hoş adamsın, ne iyi iş yapıyorsun, Cennet sana ne hoş ki, melekler o değil o böyle gelsin. Yani bir kısımak kardeşini birerim eden bir insana melekler böyle seslenir. Ve ne kurdu baba, ve cennet. Albi ve diğer Allah'ın ana bedenlerine sız, anket kavramından dolayı. Diğerlerinden o kardeşe Allah'ın ana bedenleri ki, Albi daniş, kulum beni diyecek. Kulum ne kadar çok diyecek ama, bak Allah bana ne diyor, Albi daniş, kulum beni diyecek. Ve albiye kırar. İkramı da bana ayrı. Hani, bir el içinden gitti mi, kartı giderler, piraf çıkardığından... Evet, ...şeker koyup ikram ederler, suyum derler, ...çay ikram ederler, kahve ederler... ...kulun ben, ben, ben. beni ziyaret etti, ikramı benden... ...Allah'ı saygın etsin. Halbuki kul ve minyakınışı ziyaret etti ama... ...Allah bizde yatırmışız sayıyor bu ziyaret. Kulun beni ziyaret etti, ikramı benden... Verenler da artık abd-i zikramların eline, ikram olarak cennete vermekte başka bir ikrama lazım diyelim. Onun için, muhtemel kardeşlerim, bu hadis-i kerifi, soyu harflerine, derlerine yazıp, bir hücman, bir hücmanı silinsin ve Allah rızası için diyersin. Muhammed seninle Sen geçtiğinizde bir babanın evlâsı paylaşıyor, evlâsı Kardeşi kardeşe paylaşıyor, dostluk kalmadı, borçluluk kalmadı, hafif hiçbir bir şey diyoruz. Kısa keselim, iklam kalması olsun. İklam kalması olsun. Eskiler, bu hafif şeridleri okuyan eklatının kardeşliğe, arkadaşlığa, çok büyük önemlidir. Kıyamet Partisi olmalar, sırf ahiret hatta hala yargıdır kadınlar arasında vardır, ahiret kardeşiyle diyorlar. Ben de, ahiret kardeşim o. Diyen, hep kardeş oluyorlar, diyaret ediyorlar. İşte Allah, kardeşini geliyor, büyük bir kafa geliyor. Diyaret'i büyük bir kafa geliyor. O, o arkadaş, ben bir arkadaşım, diyaret edince Allah kendisine yakınmış kabul ediyor o İkramı elden diyor. İkramı elden diyor. Onun için diğer büyük kermal bu işi, büyük cevap var büyük yüksek halkar. Allah'ın herhangi birbirini sever, birbirini sever, birbirini sever, birbirini sever, birbirini sever, birbirini müslüman Böyle bir soru kardeşler olarak, birbirini de muhabbetle Hoş geldiniz. İşte sözleşme ile ilgili kısım.